Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese günaydınlar Günaydın Evet bu hafta başı Hükümetler Arası İklim Değişikliği paneli tarafından çok önemli bir bilimsel rapor yayınlandı 6000 farklı bilimsel çalışma incelenerek ortaya kondu bu rapor Küresel ısınmanın bir buçuk derece ile sınırlandırılmasının ne kadar acil olduğunu ortaya koyan bir rapor. Ve e, aslında e, özetine de baktığımızda herkes için e, anlaşılır hale getirilmiş bir rapor. Aslında e, tabii epeyce e, e, yüklü bir e, çalışma ama e, herkesin anlayabileceği şekilde e, özetleri var e, bu raporun ve şimdi bu raporun ee, çok yakında da e, COP24 iklim zirvesi e, Polo Polonya'da gerçekleşecek bu yıl yine Katowice e, kentinde. E, i̇klim zirvesi öncesinde e, bilim insanlarının yine böyle bir e, rapor ortaya koyarak e, aciliyeti e, tekrar tekrar işaret etmeleri biraz e, alarm durumuna geçirme, e, geçilmesi gerektiğini söylemesi <gülüyor> açısından bu rapor önemli. Şimdi eskiden ben şöyle hatırlıyorum bu IPCC'de 550 bilim insanı vardı hala aynı mı bilmiyorum ama özellikle bu COP öncesinde bu 550 Hı -hı. bilim insanının bir araya gelip de e, işte 6000'den fazla bilimsel Hı -hı. incelemeyi hazırlayıp ortaya koymasının aslında bir sebebi var o da şu COP'ta. Ee, ülkeleri ne kadar acil uh -huh. e, bu iş ne kadar kritik olduğunu da göstermek ve bir an önce harekete geçirmek yanılıyor mu? Evet şimdi aslında bu raporun biraz tabi detaylarını nasıl e, ortaya kondu neler içeriyor bir bilene, bir bilene soracağız <gülüyor> şimdi telefon hattımızda 350 Türkiye temsilcisi Efe Baysal var Efe günaydın. Günaydınlar, merhabalar. Merhabalar, teşekkür ederiz. Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Ee, şimdi biz tabii çok kısaca e, girişte bahsettik. Bu küresel ısınma 1,5 derece raporu. Ee, hükümetler arası iklim değişikliği paneli tarafından ortaya kondu. Şimdi bu raporun en önemli, en çarpıcı noktası nedir? Ee, şimdi Paris İklim Anlaşması'ndan sonraki süreçte şimdi artık bu yıl yapılacak olan COP zirvesi de çok kritik, çok önemli. Nasıl uygulanacağı e, bu anlaşmanın e, biraz da e, ortaya e, çıkacak. E, i̇stersen senin açından, e, belki 350 açısından e, bu raporun önemi nedir? E, niye bu raporun üzerinde durmamız gerekiyor? Bunları senden dinleyelim. Tabii ki. E, şimdi aslında e, sizler bir başında bir çerçeve çizdiniz. E, yani e, IPCC, İşkümetler Arası İklim Değişikliği Paneli bu alandaki en önemli bilimsel otorite. Evet. Hali hazırdaki e, paradigma üzerinden e, modellemeler yapıyor Ve bir rapor hazırlıyor hı hı. E, Ve bu rapor aslında çok net bir şekilde Altını tekrar tekrar çizmekte de yarar var Aslında bir uyarı niteliğinde Her kademedeki kara alıcılar için Aslında bu bir nasıl diyeyim Artık uyanın harekete geçin diyor e, şahit bildiğimiz anlamda bizler e, yaşamı gezegende var olan ve insanlık uygarlığının o yeşaldığı yaşamı devam ettirmek istiyorsak e, harekete geçmek veya geçmemek arasında aslında bir seçim şansımızın olmadığını bir buçuk derecenin yani küresel ısınmanın endüstri e, devrimi dönemine e, karşılaştırınca bir buçuk derece ısınmanın çok kritik olduğunu e, altını çiziyor ki bizler unutmamak gerekiyor hali hazırda zaten yer küremizi ortalama bir derece ısıtmış durumdayız. Bu şöyle gitmiyor yani 1 dereceden 1,5 dereceye çıkınca 1,5 dereceden 2 dereceye çıkınca evet yani belki sayısal olarak 0,5 bir derece yükselmesi var ama bunun etkileri bunun yaratacağı etkiler ve geri besleme mekanizmalarını aslında çalıştırıp nelere yol açacağını gezegenin sistemi üzerinde kestirmek zorlaşıyor ki Bugün yaşadığımız birçok krizi bizler bir derecede gördüğümüz işte sıcak hava dalgaları kontrol edilemeyen yangınlar aşırı yağışlar gibisinden aslında pek de doğal olmayan afetler diyeceğim afetleri pek de bir derece civarında olacağını bizler öngörmüyorduk Bunun üzerine bir de gidişatta gözüken emisyonları sürekli yükselten sürekli bu ekonomik büyüme sanrısıyla yükselten bir sistemimiz var bir buçuk derece burada kritik bir eşiği oluşturuyor. Hı hı. Ee, ve e, aslında raporun söylemek istediği şey de bizler şayet ki bir dengeye oturtmak istiyorsak bu gidişatı bir buçuk derece bizlerin... Kırmızı çizgisi. Şunu ee... sormak istiyorum ben ya bir buçuk derece konuşuyoruz burada da yani ben bu işlere çevre gazciline ilk başladığımda da o zaman da insanlara anlatmaya çalışıyorum çünkü çok soru geliyor bir buçuk derece ne ki yani dün hava 20 dereceydi bugün çıktık 18 <gülüyor> derece üstümüzde azıcık ince bir şey aldık hakikaten bu çok önemli yani konunun teknik detaylarını bilenler o kadar basit olmadığını yani 550 bilim insanı bunu araştırıp bir buçuk dereceyi tespit etmişler bu bir buçuk derece raporda bazı Örnekler de var aslında onları söylemeniz diyeşim de evet, evet, evet. küresel anlamda bir buçuk derecelik bir e, ısı değişikliği bizim için ne anlama geliyor? Dünya nasıl değişir? Ee, evet yani şimdi şunu söylemekte e, öncelikle bir e, yarar var aslında bizler bir buçuk derece derken ortalamadan bahsediyoruz. Mesela bizler şu anda da bir derece ısıttık diyoruz küresel e, yeryüzünü ama Akdeniz bölgesi şu anda 1.3 derece daha ısınmış durumda. Bunun Anlamı şu e, ekolojik sistemler ve yaşam alanları üzerinde birçok kalıcı etkinin oluşacağından bahsediyoruz bizler. Bunun anlamı şu yükselen deniz seviyelerinin e, özellikle kentlerde yaşayan e, hali hazırdaki nüfusun dünya üzerinde yaşayan e, nüfusun birçoğunun sahil kentlerinde yaşadığını düşünürsek yükselen suların seviyesiyle ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Bunun anlamı şu. Ee, ekosistemler için aslında çok ciddi e, tahribatlar bırakabilmesinden bahsediyoruz. Veya gıda kıtlığı, su kıtlığı gibi aslında direkt gündelik yaşamımızı etkileyen yani iklim değişikliği deyince bizler maalesef hala sanki uzak bir mekanda uzak bir gelecekte yaşanacak bir kriz olarak görüyoruz ama içinden geçtiğimiz süreçte e, bu bir buçuk derece ve üstüne çıkılmasının aslında gıda kıtlığı, su kıtlığı gibi e, insanların da e, yaşamını doğrudan etkileyecek e, sorunlardan bahsediyoruz. Evet ve evet. üstelik tabi bunlar aslında evet. öngörülebilir bir takım riskler kim bilir belki bu. öngöremediğimiz daha e, ne gibi değişimlere sebep olacak küresel evet. anlamda bu gezegende. Aynen yani bir iki belki örnek verebiliriz hani bir buçuk derece hı hı. iki derece evet, bunlardan bir şey yaparsak diye mesela buzullardaki e, mevcut e, buzul hacmi yüzde yirmi sekiz ile kırk dört Arasında, %44 arasında sürdürülemez durumda. Hı -hı. Mevcut iklimde bu hacim er ya da geç aslında eriyeceği gözüküyor. Ee, e, 1,5 derece ve 2 dereceye kadar ısınma durumunda buzulların erimesi sonucunda aslında 0,2 metrelik deniz seviyesinin artışının gerçekleşebileceğini söylüyoruz bu. Bu şu demek yani bunu birazcık daha somutlaştıralım, evet. delik yaşamımıza uygulayalım. Hı -hı. 2030 yılında sahil şeridinde yaşayan 400 milyon insanın risk altında olduğu anlamına geliyor. Evet. Veya bir e, buçuk derecede bir sınırında tutarsak e, mercan resiflerinden bahsediyoruz ki önemli bir habitatı oluşturuyor deniz ekosistemi için. %70 oranında maalesef bir e, mercan resifi kaybı görüyoruz. Yani bu aslında bir buçuk derecede böyle bir kutlayacağımız süper bir sayı değil yine. E, belli başlı ekosistem üzerinde çok ciddi tahribatlar bırakıyor. Ama bizler bunu iki dereceye çıkardığımız gibi mercan esifleri diye bir şeyden artık bahsedemiyor olacağız. Evet. Ee, bu ekonomik büyüme hali giden ekonomik büyümeyi de e, etkileyecek. Yani hani iki derecelik ısınmaya mesela çıkarsak e, çok sayıda ülke için öngörülen ekonomik büyümenin ciddi ölçüde azalmak söz konusu ki bu kişi başına ortalama da gayri safi yurt içi hasılada 2000 yılına kadar %13 azalabileceğini gösteriyor bunun. Yani hani bu işin bir ekonomik tarafı var, ekosistem tarafı var, gündelik yaşam tarafı var. Ee, daha mesela soğuk bir şey. 2 ee, derecelik bir akışta eğer ki biz 1,5 derece sınırını geçersek ve 2 dereceye doğru gidersek her yaz büyük Avrupa şehirlerinde sıcaklık nedeniyle gerçekleşen ölümlerin ki bu geçtiğimiz yaz bu çok ciddi bir konuydu. Hı hı. Bu e, sıcak hava dalgaları. Ölümler %15 ila %22 arasında artması bekleniyor. Evet çok ciddi ee, şeyler bunlar değil mi e, tahminler yani %15-20 çok büyük rakamlar bunlar. Tabi yani sıcak hava dalgalarına etkilenen insan sayısı küresel ölçekte 2050 yılına geldiğimizde gidişatı durdurmazsak 350 milyon e, civarında artabileceği öngörülüyor. Tabii ki bu belli başlı projeksiyonlara göre yapılıyor. Ama burada şunu söylemekte yarar var. Hı hı. Yani bir de e, gezegenin aslında e, bu Hassas dengesinde bizler bir şeyleri değiş, dönüştürmüş oluyoruz bir yandan da. Ve gezegenin geri besleme mekanizmaları var. Bu iklimde de önemli bir konu. E, kontrol edemediğimiz başka sorunlarla da karşılaşma ihtimalimiz, öngöremediğimiz başka sorunlarla karşılaşma ihtimalimiz bir buçuk derecenin üstüne çıktıkça artıyor. Mevzu da zaten burada kilitleniyor birazcık. Bizler neden öngöremediğimiz bir yere doğru gidelim? Bizler neden bir... E, İnsanlık uygarlığı için tehlikeli bir doğru gidelim. Bir an önce frene basıp arabayı durdurmamız ve geri dönmemiz gerekiyor. Ve o geri dönmeyide de mümkünse arabadan inip yürüyerek yapmamız <gülüyor> gerekiyor. Dikkatten evet. dolayı. Evet. Şimdi bu e, raporun e, bir politikacılar e, özeti var. Bir e, halk e, halkla ilgili e, özeti var. E, şimdi bu e, halkın bir buçuk e, derece dosyası var. Ben ona geçmeden evvel e, politikacılar özetinden e, bir iki e, veri paylaşmak istiyorum. Şimdi bu e, bilim insanlarının ortaya koyduğu bu özel rapor senin de çok güzel az evvel özetlediğin üzere emisyon artışı e, mevcut haliyle devam ederse şayet küresel ısınmanın 2030 ile 2052 yılları arasında 1,5 derece sınırını geçeceğinden bahsediyor. Evet. Önemli bir tespit ki 2030 dediğimiz yani 12 yıl sonrası hemen çok hızlı bir şekilde geçebilecek hı hı. Yani insan ömrü açısından çok kısa bir süre 12 yıl Aynen. ve yine yani pek çok özellikle ekolojik sistemler ve yaşam alanları üzerinde birçok kalıcı etki yaratacağı için de çok ciddi adımların atılması. Ve 2030 yılında, 2010 yılına göre emisyonların %45 oranında azaltılması ve 2050'ye geldiğimizde de tamamen sıfırlanması önerisi yapılıyor. Hı hı. Şimdi bir ara verelim. Bir şarkı dinleyeceğiz. Şarkıdan sonra Halkın 1,5 derece dosyasında neler vardı? 350'nin tespitleri var. O rapordan bahsedelim. Tabii ki. pesi Himalayalar Yamaçlarında kalmamış bir tek aç Kuşun biriken kar suları Baharda Bengal deltasına saldırıyor Kardeş Bengal deltüş sular altında Bengal deltüş sular altında Zoluk alamıyor Altınızda Şekilde. Gezegenimiz ellerimizde yaşatabilirsek kurtarabilirsek ya düşün biraz geleceği. Hiçbir şansım yok Başka hiçbir şansımız Almadı artık Sen yeni soruna geçmeden önce Hemen uh -huh. Efe'ye bir teşekkür edeyim Gerçekten evet. çok güzel bir parça seçmişsin Efe evet. seni seçkinmiş Moğollardan Alarmım Alarm. E, isimli şarkıyı dinledik ve e, aslında Efe buldu e, bu şarkıyı e, çalmamız için bize önerdi e, gerçekten de sözleri e, şarkı e, yaşadığımız içinden geçmekte olduğumuz o krizi çok güzel anlatan sözlere sahipti Pelin, o yüzden sen, teşekkür biraz, ediyoruz biraz Efe sana biraz tek tek bir soru soracaksın ama ben biraz Hı -hı. daha biraz daha yüzeysel bir soru sormak istiyorum gerçekten e, şimdi son zamanlarda bu eee ...iklim değişikliklerini konuşuyoruz ya... ...ekstrem hava olayları da aslında... ...yani bir anda yağmur yağıyor ve seller oluyor... Ee, ...geçen meteoroloji ilk defa... ...tropik fırtına uyarısı verdi... Ee, ...tabii ki bağlantısı var ama... ...ne gibi bağlantısı var... ...aslında bir konuştuğumuz bu teknik şeyin... E, ...insan hayatını etkileyen somut göstergesi... ...bu mudur diye bir akademisyon olarak... ...size de sormak isterim... ...yani şu önemli... E... Yani ben ben şunu çok fark ediyorum son özellikle e, birkaç aydır e, bu örneği başka yerlerde verdim ama bizler eskiden neydi meteorolojik hava tahminleri işte açardık haberleri dinlerdik sonunda Hı -hı. çıkardı hadi Hı -hı. sosyal medyada sonra çıkmaya başladı falan ama Doğru artık şimdi. böyle Hı -hı. meteorolojik hava olayları nasıl veriliyor son dakika işte İstanbul'u aşırı yağış bekliyor şurada kasırga oluyor Doğru. falan artık yani böyle bir alarm vaziyetine geçmiş durumdayız ve gerçekten de böyle e, mesela kendi gündelik hayatımızdan bahsedelim İstanbullular olarak en azından e, eyvah yağış gelecek işte arabanın üstüne ne örteceğiz e, <gülüyor> şeklinde şey yaparken e, İstanbul bir Biennale dönüyor böyle şey, do, dolu, dolu yağdığı zaman dolu yağacağız zaman özellikle aynen aynen aynen <gülüyor> yani hani böyle e, camlar kırılmasın şey olmasın tabi bu işin Hani böyle biraz trajik karikatürze edilmiş tarafı, trajikomik tarafı belki hı hı. de bizler için ama bir yandan da çok trajik bir tarafı var. Ee, yani bu aşırı hava olaylarıyla tabii ki iklim krizinin doğrudan bir bağlantısı var. Ve e, bunlar e, önemli nokta aslında e, iklim krizinden etkilenenlerin özellikle kırılgan topluluklar olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Kırılgan topluluklardan kastımız bu Pasifik Adalarında yaşayan... Marshall Adası'nda yaşayan e, bir birey de olabilir. Suların hı hı. yükselmesinden dolayı e, tahliye edilmek zorunda kalmak durumunda olan. Veya sosyoekonomik durumda aslında durumu e, kötü olan ve iklim krizinin e, gündelik hayatındaki etkileriyle baş edemeyecek durumda olan bir kentli de olabilir. E, yani e, bu kısmı işin önemli ve günün sonunda da aslında bu aşırı hava olayları, kasırgalar, e, aşırı sıcakların vurduğu kesim daha çok bu kırılgan topluluklar oluyor. Ki son yani şöyle bir araştırma vardı. Galiba Katrina kasırgasındaydı diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Tahliye edilenlerin yüzde kırkına yakını tek başına hareket edemeyecek durumda olan yaşlı insanlar, engelliler veya çocuklar üzerinden bir araştırma vardı. Bu bile aslında bu iklim kriziyle kırılgan topluluklar arasındaki bağlantıyı gösteriyor ve evet yani hani e, iklim krizi derinleştikçe bu aşırı hava olaylarında da maalesef bir artış bekliyoruz. Evet. Birbirine paralel bir Aslında şekilde. Aslında konu mu? iyi bir yere bağlandı çünkü tam da ben bu e, halkın bir buçuk derece dosyasına e, getirmek istiyordum sözü. <gülüyor> e, 350 e, bütün dünyada e, daha adil, daha eşit, daha sağlıklı bir e, dünyada nasıl e, yaşarız üzerine çalışan bir sivil toplum hareketi iklim adaleti üzerine çalışıyor ve fosilsiz bir dünya için mücadele eden insanların hikayelerinden değil mi 13 tane hikaye. E, derlendi. Aynen. E, ve e, böyle bir halkın bir buçuk derece dosyası çıktı. Şimdi o bilim insanlarının e, dosyasıydı. Bu e, halkın bir buçuk derece dosyası ne anlatıyor bize? E, evet yani e, dosyaya bu arada Türkçe'de ulaşılabiliyor. Evet. Hani öyle bir ufak bir haraya 350 Üç, Türkçe sitesinden de erişebilir evet, dinleyicilerimiz. Evet. 350 Türkiye ORG'ye girilirse dosyalar altında bir buçuk derece ııı e, ...küfer fosil yakıt şeklinde bir başlık var. Oraya tıklanırsa rapora da ulaşılabiliyor. Çok da ulaşılabiliyor. özenli hazırlanmış bir dosya gerçekten rapor. Evet, evet. şimdi dosya, teşekkürler. Aslında tam da dediğin gibi, yani Filin öncelikle bir şey özetliyor. Neden bir buçuk Hı -hı. derece altında kalmamız gerekiyor? Ee, kısmına da aslında biraz IPCC'nin bilimsel verileri ışığında bir çerçeve sunmaya çalışıyor. Ama bundan daha önemlisi bizler şunu farkındayız. Yani e, bizler ne kadar burada bilimsel raporlara da e, güvensek, hı hı. yaygınlaştırmaya çalışsak da günün sonunda mevzu biraz karar alıcıların e, çizici rotada da bitiyor. Doğru. Ve e, bizler karar alıcıların çizici rotayı da belirlemek zorundayız e, aşağıdan da bastırarak. E, ve burada da maalesef özellikle içinden geçtiğimiz, e, ne diyelim büyük gerileme çağında karar alıcılarımızın e, bu konuda çok ağır e, olduğunu görüyoruz. Bunun farklı nedenleri olabilir. Yani hı hı. Hani bürokrasinin ağırlığı diyebiliriz, işte fosil yakıtlıları diyebiliriz ama günün sonunda şu noktaya geliyor. Böyle bir krizimiz var önümüzde. Ve biz e, bunu görmeden e, devam eden karar alıcılardan bahsediyoruz. Paris İklim Anlaşması'nda verilen ülke, ülkelerin verdiği taahhütlerde iklim değişikliğine karşı nasıl mücadele göstereceklerini verdikleri taahhütler ve alt alta toplayınca ne kadar iyi niyetli taahhütler olsa da 3,5 derecelik bir küresel ısınmaya doğru gidiyoruz ki bizler bilim ne diyor 1,5 derecede tut. Evet. işte Paris İklim Anlaşması ne diyor bir buçuk derecede tut olmadığı ikiye çık ama ikiye de çıkmayalım mümkünse <gülüyor> şeklinde. Evet. şimdi böyle bir durumdayken o zaman bizim bu talebimize tabandan yükseltmemiz gerekiyor bunun Hı. da eşittir aslında bir buçuk derece raporu çok net altını net çiziyor fosil yakıtları bizler artık yerin altında bırakmalıyız yani bu çağ kapanmalı Doğru. kapandı aslında yani ama bunun pratik anlamda da hayata geçirmeliyiz Burada da o zaman özellikle e, fosil yakıtlara karşı verilen mücadeleler çok değerli bir konuma geliyor. Bizler bu dosyada e, işte Okyanusya'dan Amerika'ya, Senegal'den Kuzey Kutbu'da bu verilen mücadeleleri ve bu mücadelelerle birlikte aslında bu ülkeler veya bu bölgeler için bir buçuk derece ne anlama geliyor şeklinde bir e, dosya hazırladık. Gerçekten çok da... iyi bir çalışma olmuş. Çok detaylı. Yemek... Evet gerçekten elinize evet. sağlık. Bu konulara özellikle geç... ilgi duyanlara söyleyelim. Burada dosyayı indirsinler Hı -hı. okusunlar. Gerçekten çok detaylı Gerçek şeyler var. Gerçek insan Çünkü hikayeleri çok kısmı bunlar. Kısmı evet. Konuşabildik. Evet. Hani bize hayata somut etkileri neler onu konuşabildik ama çok daha detaylı bir evet. şeyler burada var. Evet. evet yani şu önemli hani zamanda daralıyor bir şey yapmaya çalıştım ama Hı -hı. E, aslında dediğin gibi e, tam da mesela insan hikayeleri. Ve tam da mesele insan hikayelerinden yeşeren başka bir dünya mümkün aslında haykırışı. Ve bizlerin yapması gereken de bu insan hikayelerini, aslında bu mücadelelerin sesini yükseltmek, bir arada bu mücadeleleri birleştirmek ve etki yaratmak. Zira tekrar en başta konuştuğumuza dönelim, zamanımız çok az, evet. 12 yıllık bir süre insan hayatı için bile çok kısa bir süre. Ee, ve aslında günün sonunda geldiğimiz nokta bizler e, ihtiyaçların yaratıldığı bir dünya içinde mi yolumuza devam edeceğiz ve buçuk dört beş diye gidecek miyiz? Nasıl bir distopiya içinde yaşarız o zaman bilmiyorum. Yoksa gerçekten de tabandan gelen aslında müştereklerimize sahip çıkarak ihtiyaçların belirlendiği bir dünya mı yaratacağız elbirliğiyle? günün sonunda geldiği nokta bu. Göreceğiz. Zaman gerçekten çok az. Bizim de radyoda zamanımız az. Son bir buçuk <gülüyor> dakikamız kaldı. <gülüyor> Bizim de. Ben hemen şunu sormak istiyorum. Aha. Yani bunu konuştuk. Şimdi e, başta hasta Pelin'e sormuştum. Size sorayım. E, bu IPCC'nin bilimsel raporu e, COP, yani Taraflar Sözleşmesi, ülkelerin e, ne yapacağıyla ilgili, ne kararlar vereceğiyle ilgili toplantının öncesinde çıkmış bir şey. Hı hı. Birincisi bu doğru mu? İkincisi de Türkiye'nin bu anlamdaki hükümet olarak yani çok uzun bir konu tabii ama e, yeterince sorumluluklarını yerine getiriyor mu? Belki bir iki Paris anlaşmasıdan sonra özellikle yerine getiriyor mu ve bu önümüzdeki COP toplantısında neler yapacak? Çok kısa bunu bitirebiliriz. Yani bir buçuk derecede, pardon bir buçuk dakika da, e, <gülüyor> takıldık bir buçuk derecede. Yıllardır çözemiyoruz ama bir buçuk dakikada <gülüyor> çözmemiz lazım zaman az. <gülüyor> evet ya yani şunu altın çizmek yani şunu hatırlamak teerar var biz e, Türkiye eee da ve daha Parti anlaşması onaylanmamış durumda mecliste. Ve bir yandan da Parti i̇ran anlaşmasının 2015'te alkışlar eşliğinde yanlış hatırlamıyorsam çevre şeycilik bakanı incelektikten evet. sonra hı hı. bir gün sonra Adana'da bir termik santral... açılışında Türkiye bulundu. <gülüyor> <gülüyor> ee, buradaki ülkesi. evet yani tezatı da ironiyi de ...net göstermek gerekiyor. Ee, dün çevre şeycilik bakanının bir açıklaması vardı. Bizler iklim değişikliğinden ülke olarak binde 7 oranında sorumluyuz diye. E doğru yani oranını emin değilim e, kontrol etmedim ama Türkiye'nin tarihsel sorumluluğu asıl salımları yapan ülkelere göre düşük olabilir ama bunun anlamı tabii ki şu olmamalı ya biz nasıl olsa e, az yapmışız bu zamana kadar tarihsel olarak sorumluluğumuz az e o zaman biz bir önce şu fosil yakıtları bir el verelim iyicene arttıralım ondan sonra yolumuza bakarız deme şansımız artık yok evet. fizik. Kimya çok net olarak, bilim çok net olarak böyle bir lüksün olmadığını söylüyor. Hmm. Türkiye için de aslında bir an önce yenilenebilir enerji, özellikle topluluk odaklı yenilenebilir enerji projelerinin üzerinde durulması, buna yönelik teknoloji katılımların da yapılması, ama buna yönelik de bir yandan da karar alıcılar nezdinde de bu konuya odaklanılması gerekiyor. Hem bir yandan bir buçuk derece altında tutalım, hem de bir yandan biz e, termik santrallere devam edelim, e, o zaman geçti artık. Evet. O yüzden de tekrar bir belki e, kalkınma söylememizi, ekonomik büyüme. Fetişizmimizi tekrar bir tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. gerekiyor. Evet Efe çok teşekkür ediyoruz bugün yayınımıza katıldığının edeyim. için Az ve, ve verdiğim bilgiler için çok kısa bir notla bitirmek istiyorum ben. Ee, yine bu kapsamda e, 351 e, video e, hazırladı. E, çok etkileyici. Ben dinleyicilerimize eğer dinlemeyenler, izlemeyenler varsa izlemelerini e, tavsiye ediyorum. Türkçe altyazısı da var. E, biri Grönland'den, biri Marshall Adaları'ndan iki kadının Yazdığı iki kadın şairin yazdığı ve ülkelerinin iklim değişikliğinden nasıl etkilendiğini şiirle e, anlatan 350'nin böyle o, bu iki kadını buluşturan bir çalışması var. Bu da çok etkileyici mutlaka e, dinlemelerini tavsiye ediyorum ve Efe sana tekrar teşekkür çok ediyoruz. Ben teşekkür Efendim, ederim. Ee, tekrar teşekkürler. Şey için de. Teşekkürler. İyi evet. günler. Çok Şimdi aslında bir buçuk dakikayı geçtik. Sebebi de şu. Selahattin hep son iki, son bir ve kes diye işaretler yapardı. Mesele mühim ki ilk defa farklı bir hareketi yaptı. Basketboldaki steps hareketiyle <gülüyor> devam hareketi yaptı. Ona da teşekkür ederim. Evet, Bizi bir buçuk dakika fazladan bir, süre verdik. Evet, teşekkür ediyoruz önemli. Selahattin. bu da bu kadar. Ekonomi Ekoloji'den evet, haftaya, haftaya görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın.